Yüzdeki Mavi Yazan Jale Sancak Yöneten Nüvit Özdoğru Efektör Korkmaz Çakar Oynayan Sanatçılar Seniye Deniz Gökçer Handan Göksel Kortay Reha Metin Çoban Rekin İsmail İncekara Engin Adnan Biricik Sevinç Bercis Fesci İnşaat yükseliyor. Ya, pencere örtülecek. Birinci katı çıktılar bile. Öyle kızıyorum ki şu Öyle kızıyorum ki. Şehirde bir tek yeşillik, bir parça mavilik bırakmadılar. Her yer beton yığınlarıyla doldu. Öyle. Şu aşağıdaki odayı kiraya verebilseydik. Kırık pencere Bu deniz Bu yarım mavi benim bir parçam olmuştu sanki Hı? Bu pencere diyorum Ben de geçen gemileri sayardım içinden. Öyle oyalanırdım Sahi mi? Eski bir alışkanlık işte Hı. Bu pencereden ışık, ses Rüzgar dolardı içeri Oysa Şimdiden rüzgarın soluğunu kesti duvarlar Işık sızmaz oldu odaya Galiba artık yalnızca bu taş yığını seyredeceğiz Gel güzel pamuğum gel güzelim Bahar da geldi Bu evden gitsek anne Bir başka yere bir başka deniz kıyısına ha Satsak bu evi ne dersin <gülüyor> Çocuksun vallahi seniye Kim alır bu köhne evi Neredeyse başımıza yıkılacak Hoş Alsalar bile evimi bırakıp Bir yerlere gidemem ben Neden o Çocukluğum genç kızlığım bu evde geçti Babanla bu evde evlendik En güzel yıllarımı Bu evde yaşadım ben Nasıl bırakıp giderim şimdi bir başka sokak Bir başka deniz kıyısı Bir başka eve nasıl alışırım artık he? Nasıl Öyleyse bir dilekçe yazar belediyeye şikayet ederim ben de Kimi şikayet edeceksin Önümüze bir duvar çektiler derim Denizi göğü göremiyoruz derim İskanlı izinli inşaat öyle mi Gülerler kızım sana Yasa bile çıkarmışlardı bunun için Aman seni ye Görürsün bak yazacağım Kim dinler seni kızım Kimin umurunda senin bir parça mavin Öyle bir devirdeyiz ki Haklı olanın değil Güçlü olanın sözü geçiyor artık Bu dev apartmanlarla şehri kararttılar Rezil ettiler Canım sokakta mı kalsın onca aile İstanbul'a bir insan seli akıyor <gülüyor> Ne sel ama Sanırsın öteki şehirler boşalmış Kimsecikler kalmamış Kendimi kuşatılmış gibi hissediyorum <gülüyor> Eskiden böyle miydi buralar Ardımızda Bahri Baba tepesine kadar uzanan Yem yeşil bir koru Önümüz deniz Sanki her şey maviydi o zamanlar Yeşildi Şu yokuş bile O balıkçıyı anlatsana anne Hani şu Rum balıkçıyı Mavroyu mu <gülüyor> Bıkmadın mı dinlemekten Anlatı anlatı eskidi neredeyse Olsun Hem sevda hikayeleri eskir mi anne Bilmem Eskir herhalde Aynı insanlar gibi. Hadi ama pek pek pek. O sene yortuda beni de götürmüşlerde kiliseye, ama gizlice. Müslümanlara yasaktı böyle şeyler. Dedeme söylemiş miydiniz? Söylemiştik. Yalvara yakara. Ama mum yakacağım diye tutturmuştum. O da kilisedeydi. Göz göze geldik, gülümsedi. Yanıma sokuldu sonra. Sizi dedi burada. Ay imle, ay imle. Bir şeyin yok ya. Kim koydu o sandalyeyi oraya ayağım takıldı işte. Dayıcığım o sandalye hep orada durmaz mı? Ne arıyorsun sen? Borozan'ıma arıyorum. Borozan'ım nerede? Gene sen mi sakladın ondan? Yo, nereye koyduğunu unutmuşsun da. <gülüyor> i̇şte buradaymış. <gülüyor> Ay abi bırak şunu. <gülüyor> Şimdi gidiyorum. Paris düşünce buraya zaferlerle döneceğim zaferlerle görürsün bak yazacağım bu bina bitmeden gelip yıksınlar sahibi gencecik bir adam çok varlıklı bir ailenin oğluymuş koran sitesini de o yapmış eyvah çayı unuttum taşmamıştır inşallah Açıyorum açıyorum Merhaba Bana mektup var mı Mektup mu yok hayır Ya? Yine mi Aynur Ama pazar günü de gelmedi Serin tut biraz yüreğini Demek aramadı ha Tabi Neden arasın beni ne yapacak arayıp da Belki bir şey olmuştur Aramayacak biliyorum <gülüyor> Yarın arar bakarsın Bakarsın sana öyle tutuldum ki sensiz olamıyorum der Seviyorum seni der Alay mı ediyorsun abla? Yok ciddiyim Gelir beni bırakma hiç bırakma der bakarsına Demez mi? Demez Neden demesin? Ne bileyim ben demez işte Demez çünkü Bana göre değil Aynur Çok yükseklerde gözü e, Bırak öyleyse peşini aldırma sen de Olmuyor denedim Yapamıyorum atamıyorum kafamdan Öyle güzel ki Ruh güzelliği önemli bence Kalıcı tek güzellik o Avuntu bu Neden avuntu olsun Ne bileyim işte. Benim gibi bir adamı sevmez Aynur Seçkin ve yakışıklı biri olmalı sevdiğim adam dedi Anlıyor musun Seçkin ve yakışıklı Şımarığın biri bu kız Şiir yazdığımı söyleyince kahkahalarla güldü Neredeyse boğulacaktı Ya O da iyice karardı farkında mısın Bak ikinci katı çıkıyorlar bile Denizi göremeyeceğiz artık Nurumda bile değil Varsa yoksa o Bütün derdin Aynur Seviyorum onu elimde değil Ben de bu Aynur hikayesinden bıktım Yoksa kıskanıyor musun Sen Evet ben Devam et susma hadi susma Ne olduğumu söyle Hadi korkma hadi Allah cezanı versin. Allah cezanı versin. Peki. Ne oldu seni yeğen? Yoksa sen mi bir şey söyledin? Oğlum, oğlum uğraşmasan şu ablanla, kırmasan. Biliyorsun şu penceri yüzünden çok sinirli oldu. Ne yapayım anne? Her şeye kızıyor, Alınıyor Eveneme suç bende mi? Sen de hiç anlayış göstermiyorsun ona Orandan sonra bir türlü düzelemedi zaten Çayını alsana İçim sıkılıyor anne Niye? Ne oldu? Aa, Aynur meselesi Vazgeç oğlum bu sevdadan Vazgeç Keşke vazgeçebilseydim O kadar güç mü? Ne olurdu mahrumiyete katlanacak bir kız olsaydı şu Aynur? Parasız da olmuyor ki. Bak. Edebiyat fakültesini bitirdin de ne oldu? He? Hiç. Bir memuriyet bile bulamıyorsun. İnsan şiir yazmakla da itibar görmüyor. Maviz. Tamam anne tamam başlama yine. Seni düşündüğüm için söylüyorum oğlum. Senin için üzülüyorum. Sus anne sus ne olursun peki, sus. Bek, peki. Çık dolaş biraz istersen açılırsın O kızı unut ama Seniye nasıl unuttuysa Kısıyorsun ama Az acı çekmedi abla Çıkıyorum ben Oktaya vuracağım. Çok geç kalma Emre <Gülüyor> Bu çocuk ah. <Gülüyor> Bu saatte kim acaba Buyurun İyi akşam Ben Engin Karşıki apartmanın müteahhitiyim ee, Karşıki apartmanın mı? Aa, evet Ama siz ee, Rahatsız ediyorum ama Gece inşaatta ilçiler kalıyor Buradan bir elektrik bağlantısı yapsak Kısa bir süre için sizce enterı var bilmem ki e, tehlikeli olmasın. Eğer kimsenin haberi olmasa hiçbir sakıncası yok. E, peki öyleyse bir bakın. Sağ ol. E. Bu pancar açılmış mı? Yağmurdan şişmiş galiba. İnşaat da ne çabuk yükseliyor. Aslına bakarsanız ayrı bir geliyor. 4 aydır çalışıyoruz. Fakat kış işimizi zorlaştırıyor. Ee, bir çay içer miydiniz? Zahmet olmazsa. Sağ ol. Ne oluyor senin? Anne dayım. Ne var? Anne. Dumanı bak. Mutfakta canım. Dayım olmam bu. Abi. Abi sen misin? Sana söylüyorum. Kapıyı aç. Kapıyı aç diyorum. Bir de ben bakayım. Yok hayır olmuyor. Böyle açılmayacak bu. Mutlaka açmalıyız. Onu dışarı çıkarmamız gerek. O zaman kapıyı kırışa. Kıracak mısınız? Yapacak başka bir şey yok. Ne yapalım? Kırın öyleyse. Allah ım. Allah. Yapma kardeş, cükanı bırakın. Tabii tabii. Siz bana bırakın. Kışın herhangi bir çıkacağız yapacağız, değil mi? Evet. Aman aman basa dikkat. Yavaş Hadi O da çökmüş. Hadi. Seni yesene, sen de cama aç. Göz gözü görmüyordum ondan. Teşekkür ederiz Engin Bey. Hepimizin hayatını kurtardınız. Rica ederim, ne yaptım ki? Hem böylece acı kuvvetimi deneme fırsatı çıktı bana Şaka etmeyin Siz olmasaydınız bütün ev yanabilirdi Zavallı abi İşte böyle Bir başka yangında kaybetti aklını O gün bugündür de düzelemedi e, Oturmaz mısınız? Yok artık gideyim Başka bir gün rahatsız ederim olmaz mı? Kapıyı da onarırım hem Öyleyse çaya bekliyoruz Gelirsiniz değil mi Memnuniyetle. Şimdilik hoşçakal güle güle. güle güle Ya kapıyı kıramasaydı Engin bey Yok canım Niye kıramasın İyice çürümüş zayıf düşmüştü zaten kapı Acı bir güç istemezdi Ne kadar da nazik davrandın ona Hayatımızı kurtardı Bir teşekkür etmese miydik canım Karanlığa boğdu bizi Dayına bakayım ben Rekin de gelmedi daha Yarın bir doktor çağırmalı dayın için. Başladı gene. Başladı. New York'u bir görsen. Hadi kulade bir şehirdir. Hele geceleri ışıl ışılken. Yıldızlar aynalı gökdelenlere yansır. İnsan uzansa göğü tutabileceğini, bulutları yakalayabileceğini sanır. Nasıl olur? Çünkü duygularla yaratılan bir dünyadır bu. İnsanın zekası, ince duyarlılığıyla yaratılan bir dünya seniye. Deniz, gök, mavi hepsi. Hepsi iç içedir bu dünyada. Öyle güzel anlatıyorsunuz ki... ...birden bu köhne evden... ...bu kararan odadan sıkıldım büsbüdül. Bu pencere çok şeydi benim için. Şu deniz... ...şu denize benzeyen gök. Şimdi yavaş yavaş yitiriyorum onları. Hayatımdan bir şeyler koparmış olacaksınız. Eğer bilseydim seniye... ...bilemezdiniz. Sokağa hemen hemen hiç çıkmadığımı... Sokağa yalnızca bu pencereden baktığımı bilemezdiniz. Yakında üçüncü kata çıkacaksınız değil mi? Hı hı öyle. Ama ama bitince göreceksin. Çok güzel olacak. Belki. İnanır mısın? Defalarca gözden geçiriyorum, en ince ayrıntısına kadar. Belki estetik kaygısı bu. Ancak bitince rahat bir soluk alacağım. Ne? Şimdi bak. Gel bir şu kuzeye. Kore'ye bakanlar çocuk odaları Balkonların hepsi denizi görecek değil mi? Odaların hepsi güneş alacak <gülüyor> Ama beton dünyanın güzelliği bu İşte benim hayatımda bu seni ya. Fakat ben gözlerimi yitirmiş gibiyim Biliyor musun? Seni uzun zaman seyrettim Beni mi? Niçin? Öyle büyüdün ki Beni fark etmedin bile Pencerenin örtüleceğini Artık denizi göremeyeceğimi düşünüyordun herhalde Doğrusu tanımadan kızıyordum size Fakat sonra Ee, evet Özür dilerim bir dakika Anne Bütün çarşıyı yere taşımışsın Çok yoruldum çok Bu yapmış öldürecek beni Şu fileleri alsana senin Oh Burada mıydınız Engin Bey Hoş geldiniz Hoş bulduk nasılsınız Heh, Gördüğünüz gibi işte Kahve koymadın mı seni? Canımda nasıl çekti bu yorgunluğun üzerine. Hani kristal bir vazomuz vardı seni, hatırladın mı? Amcam Madrid'ten göndermişti. İşte onun işini gördüm. Ama ne kadar pahalı olmuş kristaller. Hatırlamadın mı? Hani dayın kırmıştı. Fakat alınacak gibi değil. Kapı için teşekkürler. Eskisinden daha güzel, daha sağlam olmuş. Elinize sağlık. Hee. ...az kaldı değil mi? Maalesef Yok yok yo, sistem değil bu defa Nasıl bilebilirdiniz şu pencerenin kalabalıklara... ...sokağa açılan gözlerimiz olduğunu Aslında yarım bir maviydi Hepsi bu Konuştuk anne bunları Engin Beyle. Gerçekten üzgünüm doğrusu isterseniz sizleri tanımadan önce... ...bir pencerenin bu kadar önemli olabileceğini hiç düşünmemiştim Haklısınız Kolay kolay kimse anlayamaz bunu Zaten burada evler hep kapalı kutudur Yaşadıklarımız pek dışarı sızmaz Biraz da bu değil midir ev dediğimiz Bizde kalması icap edenleri dışa vurmayan Bizi koruyan emin bir sığınak Bazen de hayatımızı tükettiğimiz bir kafes Seniye. Öyle ama anne Hiç dikkat ettiniz mi Engin Pencereler demirli Kapılar çift kilitli Ya da sürgülü Sanki Sanki bir şey gibi Bir <gülüyor> bir zırhlanma gibi Dış dünyaya karşı Ben de çok düşündüm bunu Nedense eski evler dıştan kaçışı barındırıyor Fena mı bu Evlerimizin bizi dışarının Kötülüklerinden koruduğu da bir hakikat Değil mi Bazen evlerin içi dışarıdan daha zorlu Daha emniyetsiz olabiliyor Handan Hanım. Yıllarca böyle bir evde yaşadım Ben de İhtimal Fakat ben evimi çok severim Engin Bey Bütün güçlüklere rağmen Mesut olduğumuz Birlikte sevinebildiğimiz bir yer oldu burası Her zaman Bence Engin haklı anne Belki o kötülükleri yok edebilseydik İçerisi kadar güvenli olurdu dışarısı da O zaman evlerin tutsağı olmazdık Ah kızım Biraz yürekli olabilseydin Bu evi bir hapishane Kendini de bir mahpus gibi görmezdin Burayı severdin seniye Çaya bakayım ben. Duyuyor musunuz? Burası onun için de emin bir yer. Belki haklısınız. Yine de yaşadığımız çağın şartlarına göre kurmak zorundayız yapılarımızı Mimari de gelişip hayata göre değişmek zorunda Öyle bir şey ki insanlar arasında korkunç bir kopukluk Bir uzaklık var Maalesef Onun için ben insanların birbirleriyle ilişkilerini kolaylaştıracak Koparmayacak evler yapmak isterim Buyurun çaylarınızı ee, Anne şu açık olan senin Reki Reki İster misin? Benim anne. Merhaba Engin Bey. Merhaba. Çay ister misin? Hayır istemem. Hemen yatacağım. Ne oldu hasta gibisin yüzünde sapsarı. Yok bir şey yani. Otursana biraz. Bak Engin Bey ile mimari üzerine konuşuyorduk. Seversin sen böyle şeyleri. Yatacağım dedim anne. Ee, ben müsaadenizi rica edeyim. Kalsaydınız yo, yo, yo. oturuyorduk ne güzel Sağ olun gideyim Bir proje üzerinde çalışıyorum ben de Rekin ilgilenirsen bir Roma beklerim Tabi gelirim bir gün Şimdilik hoşçakalın öyleyse İyi akşamlar Gene bekliyoruz güle güle, güle güle Bazen çok kaba oluyorsun Rekin ne yani boynuna mı sarılsaydım Hem iki hafta önceye kadar ateş püskürüyordun ona Ne oldu birdenbire Pek işli dışlı oldunuz Ne demek istiyorsun sen Açık değil mi Çok çabuk aldanıyorsun abla Orhan'a da Orhana karıştırma. karıştırma Çocuklar çocuklar Saçmalamasın anne Saçmalamak mı Doğru dürüst tanımıyoruz bile onu Müteahhit engin Kim ama gerçekte kim Neden geliyor buraya Neden gelmesin Sence ahbaplığımızdan hoşlandığınız için mi yani Onun gibi varlıklı biri <gülüyor> Gülerim buna Öyle önyargılısın ki Her şeyde bir mana arıyorsun Ne isteyebilir bizden ha Hem nemiz var ki Demek bu kadar küçümsüyorsun bizi Nemiz varmış Keser misiniz şu manasız tartışmayı kuzum Ne oluyorsunuz i̇yi ama Belki sen... Derek'in haklı seniye. Anne sen de mi böyle düşünüyorsun Peki ama Sen almadın mı onu içeri sen konuk etmedin mi? İşte bu yüzden kimse çalmıyor kapımızı yıllardır. Bunun için bir tek dostumuz yok. Bunun için. Allah kahretsin seni. Seniye. Hay Allah. Ne tuhaf oldu bu kız ya Rabbim. Ne tuhaf oldu. <Gülüyor> Bir süredir ilk defa sana söylüyorum bunları Belki de Senden önce cesaret edip de kimseye söyleyemedim Beni kendine bu kadar yakın bulman Ne kadar güzel biliyor musun <gülüyor> Öyle birikmişim ki Yıllardır hep aynı sessizliği sürdürüyoruz Şimdi ben varım seninle. Üzülme artık İnsanlar birlikte çok şeyin üstesinden gelebilirler Biliyorum ama <gülüyor> Bırak duygularımızı istediğimiz gibi yaşayalım Sonunda oldu işte Bütün bütün örtüldü pencere Biliyor musun Artık eskisi kadar üzülmüyorum Allah Allah <gülüyor> Neydi o Bir mavi deniz tutturmuştum çocuklar gibi Ben arıyorum doğrusu o deniz parçasını O yarım göğü İnanmayacaksın ama Bazen o yangına dua ediyordu Dua mı ediyordun Neden Şişli'deki ev yanmasaydı buraya geleceğimiz yoktu Aşk olsun anne Güzel yanı var mıydı o yangının Ben Orhan'ı kaybettim Dayım delirdi Beş parasız kaldık iş dedik Dayın çocukluğunda da bir tuhaftı Orhan'a gelince Evet Orhan'a gelince Menfaatlerini bu kadar düşünmeseydi Çekip gider miydi peki, peki peki Sustum işte peki. Biliyor musun Yılların yorgunluğunu unuttuğun Tek yerdi şu pencerenin önü Kırık bir pencereydi işte Sen anlayamazsın daha 55 yılın yükü bu Anne Engin buraya yani bizim evin yerine de bir apartman yapılabileceğini söylüyor Nohut da bakla sofu olur ancak Başka ne söyledi? Kim? Engin canım Öyle güzel düşünceleri var ki Bütün harap binaları gece konduları yıkıp Yerine büyük siteler ya da bahçe içinde iki katlı evler yapmak istiyormuş New York gibi mesela San Francisco gibi Onca yoksul insan ne olacak Kimin gücü yeter Engin'in düşlediği evlerde yaşamaya? Hem şu binaya bakıyorum da O kadar methettiği güzellikten bir şey anlayamıyorum Bence zevksiz bir taş yığını Modern mimari bu anne Yeni bir çığır <gülüyor> Hepsi zırva Sen kalkma ben bakarım Belki Engin'dir Allah encamımızı canımızı hayrayız. Kim o seni ye Postacı anne Rekine bir dergi göndermişler Nasıl bir dergi kızın Söylesene Aa, Bak bir de şiirine basmışlar Sahi mi Ne kadar sevinecek Rekinse hemen gösterme Tıkana şimdi yemek de yemez Aa, Engin Hoş geldin ne güzel güller Suçumu biraz olsun hafifletirme acaba ha? İyi akşamlar Handan Hanım bunları size getirdim Ne gerek vardı Engin Bey çok teşekkür ederim e, Seniye beyaz vazoyu getirsene kızım Bu güller ancak o vazoya yakışır <Gülüyor> Hatırlar mısın Seniye Baban da böyle her akşam gül getirirdi bana <Gülüyor> Ne ince ruhlu bir insandı Sonra ben de karşısına geçer bir şeyler tıngırdatırdım usul usul Annem çok güzel ut çalar Engin Sahi mi? Şu ut demek sizin Öyleyse kurtuluş yok Bu gece ben de bir şeyler çalmanızı isteyeceğim size <gülüyor> Nasıl olur? Sade öldükten sonra hiç çalmadım Çok oldu Eski gibi Tamamen eski günlerdeki gibi ha? Ne dersiniz? Hadi ama kırmayın be Vallahi olmaz Hem, hem çok zaman geçti Hadi anne hadi Ah Seneciğim <gülüyor> İşte getirdim bile <gülüyor> Annem de Annem de öyle Bazı geceler piyanonun başına geçer her şeyi unutup saatlerce çalardı Fakat sonra Ne oldu annenize? Birkaç yıl önce kötü bir hastalıktan kaybettik onu <gülüyor> Mısın? Yok canım geçmiş artık eskiden de onlar Doğrusu ben çok beğendim Hani yorulmayacağınızı yo, yo, yo. biz Artık olmaz artık hiç olmaz Seniye kaldırır mısın şunu nedense çok sarsıldım çok ee, Şu resimdeki sizsiniz değil mi? Hangisi? Ah, 35 sene önceki halim Seniye'yi hamileydim çekildiğinde şu albümde de bir hayli fotoğrafımız var bakın Seniye ile Reki'nin okula başladıkları gün Bu da Sadi ile bir evlilik yıl dönümümüzde hmm. Kristal o zamanın en şık yeriydi Bir keresinde de Tokatlıyana götürmüştü beni Şimdi hayal gibi geliyor insana Resimler de sarardı ee, Ne zaman kaybettiniz Sadi'yi? 10 On yıl oldu Değil mi seni? Şişli'deki ev yandıktan bir müddet sonra Hepimiz için yıkım olmuştu o yangın e, Birden üşüdüm e, Sahile çay içer misiniz? Benim daha iyi bir fikrim var Sahile inip çayı orada içsek ha İskelenin yanında küçük bir çay bahçesi var İstemez misiniz? Bilmem ki Çok uzun zamandır geceleri sahile inmiyoruz Doğrusu ben gitmek isterim Geceleri sahile inmeyi Denizi, kalabalıkları özledim Biliyor musun Engin? Eskiden hemen her akşam aşağı inerdik. Ahbaplarımız vardı o zaman. Yazları gelirdik daha çok. Ay ne güzel günlerdi, değil mi anne? Öyleydi. Hayırdır inşallah. Korkmayın, korkmayın. Birkaç sırıp o kadar. Biraz su getirir misin seniye? Bir parça da pamuk. böyle. Tamam Rekin, tamam, tamam, tamam. Sakin. Zavallı oğlum. Hep böyle tatsız şeylerle karşılaşıyorsun burada Engin Aa. Ama hiç yapmazdı böyle, hiç. Rekin, konuşsana canım. Rekin. Merak etmeyin, şimdi gelirken. Şu divana yatıralım isterseniz. Aa, bana. Tamam işte. Seniye, şu oksijenle pamuk verir misin? Bakın beni, canım yanıyor. Bırakın diyor. Rekin, rekin dur. Neden böyle yapıyorsun oğlum? Neden? Niçin kavga ettin? Niçin mi? Şair bozundu diyorlar bana. Ayırır için konuşuyorlar. Beni konuşuyorlar anne, çok beni. İnsanlar niye böyle anne? Neden bu kadar bana? Canım, güzel oğlum benim. Hadi, unut şimdi bunları. <gülüyor> unut, uyu. Hadi artık uyu, uyu. <gülüyor> Babam inşaat biter bitmez nikah işlemlerine başlamamızı istiyor Engin Biliyorum Sevinç İçin durgunsun bugün ha, Sahi şu ev meselesini çözebildin mi Henüz bilmiyorum fakat He? Bu iş canımı sıkmaya başladı Sevinç ha? Babanın gözünde yücelmek için onları kıracağım Çok kırılacaklar biliyorum Zaten hırpalanmış insanlar Belki de vazgeçmem gerekecek Engin işte. Yo söz vermiştiniz o evi almalısın hem güveniyorlarmış sana Çok ucuza kapatabilirsin Bu kadar maddi olman bazen korkutuyor beni sevinir Babam ancak o zaman inanır senin gücüne Biliyorsun onun için güç Para demektir Engin Evet biliyorum Lanet olsun Ne o hala dağım mıyız? Anne bırak şu inadı artık Niye hiç düşünmeden kestirip atıyorsun sanki O mevzu kapandı zannederim Doğru dürüst konuşmadık bile Ben hepimizin rahat etmesini istiyorum Geçmişin yakasını bırak artık Susar mısın sen Hatıralarla yaşanmıyor işte görüyorsun Hem kimse senin hatıralarına dokunmayacak canım Sen yine istediğin gibi onlarla yaşa Uzatma Rekim Boşuna konuşuyorsun Seninle uzlaşılmaz anne Uzlaşılmaz ya senin istediğin gibi davranmıyorum çünkü Hayır evi yıktırmayacağım rekim Boş yere ısrar etme Ya ama bir şeyler yapmamız lazım Yoksa nasıl daha ne kadar dayanırız bu yoksulluğa anne ha, Çok güzel Demek sonunda fark edebildin halimizi Hem yoksulluğumuz sana şiir yazdırıyor fena mı Daha ne istiyorsun Anne Ama halimizin şairane yanı yok maalesef Haksızlık ediyorsun anne Hiç değil oğlum hiç değil Ama suçun büyüğü de senin değil Baban sorumluluk yüklemedi sana Hep aynı gider sandı Sonu böyle olur işte Şiir yazmak Sevdalanıp kavga etmek yerine Çalışıp hayatını bir düzene koymayı düşünmeliydin O zaman bu kadar geç fark etmezdin düştüğünüz Fakat bu tükenmiş Beysoylu acılarını bırakıp bir çare bulmalıyısın. Sen mi söylüyorsun bunu ...o acılara sığınan daima sendin. Ben ne olduğumuzun farkındayım Rekim. Ve her şeye rağmen bu evi yıktırmayacağım. Peki ama ben, Aynur, ablam bizi de düşün biraz. Aynur'a bin apartman dairesi bağışlasan gene de yetinmez. Sen de öylesin. Yazık, yazık. Niye bağışıyorsunuz yine? Bu akşam hatıralarla ölüleri yemeğe çağırdık da... ...ne ikram edelim diye tartışıyorduk efendim. Ne olacak işte annem tutturdu ya bir kez Anneciğim ne var bunda kızacak Rekin doğru söylüyor Fena mı olur biraz rahat etsek bizde Dam aktı duvar çatladı diye üzülüp durmasak Fena mı hı? Oo Bakıyorum iş birliği yapıyorsunuz Anne düşünsene Daha güzel daha mavi bir penceremiz olacak Sen yorgunluğunu Güneşli bir balkonda dağıtacaksın Sonra öteki dairelere Başkaları gelir uzaklardan Yine ahbaplar ediniriz Ağırlarız onları Eskisi gibi Reha dayım bile şimdiden planlar yapıyor Bütün bunlar çok güzel de Boşuna yoruluyorsunuz Evi Engin'e vermeyeceğim İnat ettin ya bir kere Engin'e çok ayıp olacak Daha geçen gün atıp tutuyordun arkasından Kuşkulanıyor tehlikeli buluyordun Ne oldu birdenbire niye değişti Aynur'la evlenecektim elveda hayallerim elveda Aynur Ne olur duygusal hareket etme anne ne olur Hadi bir kere daha düşün Bu ev babamdan armağan bana yıktı Çok hissi bulacaksınız ama bir şeye ihanet ediyormuşum gibi geliyor bana Ya yo, yok olmaz olmaz burayı bırakamam Anne burayı bırakmayacaksın ki yine kendi evinde olacaksın <gülüyor> Son seçeneğimiz evet, bu bakayım. anne nasıl direnirsin Ben daha fazla dayanamayacağım Evet Çekip gitmek istiyorum buradan Tehdit mi ediyorsun beni çek git de öyleyse Anne Sensiz de yaşayabiliriz Hadi hadi durma Anne sen ne söylediğinin farkında mısın Gelsin konuşacağım Engin'le de Baştan anlamalıydım niyetini İçimize kadar girip alt üst etti bizi Sırf şu ev için sırf bu yüzden Yalan doğru değil bu Ne zannediyordun ya başka ne istiyordu sence Boşuna ümitlenme seni ya. Seninle sonra konuşacağım Çok bencilsin anne çok Yalnızca kendini düşünüyorsun. Benimle böyle konuşamazsın Rekim. Küstahlaşma. Ne yapmak istiyorsan durma, yap. İyi ben Bensiz daha rahat olursunuz. Anne ne yaptın? Yorsun ya Seninle konuşmak istiyorum Annemle konuşmuşsun Gidiyormuşsun Seninle de konuşmak istiyorum Seneye Ne var konuşulacak Her şeyi anlatmışsın anneme Bak Seneye ben... Hep savundum seni anneme onu kırdım Fakat haklıymış Seneye canım Canım deme bana canım deme Sokaktaki bütün evleri almayı aklına koydun demek Yoksa bir burası mı kalmıştı Ele geçiremediğin Başta evi istemiş olabilirim seni ya. Ama... Çok güzel hiç olmazsa inkar etmiyorsun Suçlamadan önce dinler misin lütfen Yok önce sen beni dinle Eğer bizi aldatmasaydın İştenlikle sokulsaydın Annemi razı edebilirdim Evin önemi kalmazdı o zaman Ama sen bu köhne Ev için sarstın bizi Alay ettin belki de Yazık sana içimizi açtık Kimsenin bilmediği şeyleri Bu kadar yakın bulduk seni Bu kadar Fakat ben de inan. Rekin çekip gitti Birbirimize düştük Kendimi savunmak için gelmedim seniye Ümit verip düş kırıklığına uğrattın Ben acı çekmiyor muyum sanıyorsun Artık sana inanmamı bekleme Engin Bu kadar katı olamazsın Niye sen olabildin pekala Hem nasıl inanırım sana bunca yalanından sonra ha? Nasıl ...senin için hayatımızın hiçbir anlamı yoktu değil mi? Belki... ...belki başta sıradan insanlardınız benim için. Fakat sonra... ...burada olup bitenler öyle sarstık gibi. <gülüyor> Abartma. Öyle olağanüstü sarsıcı hiçbir şey yaşanmadı burada. Sıradan, gündelik şeyler. <gülüyor> Ama sen olağanüstüydün. Hele beton dünyanın güzelliklerini New York'u Paris'i anlatırken büyüledin beni Sana ne söylediysem inanarak söyledim hepsine Nişanlı olduğunu bu evi istediğini gizlemedin mi? Bir sahtekarsın sen Kırıyorsun beni Yok canım <gülüyor> Kolay kırılacağını sanmıyorum senin de haklı olabilirsin seni Şunu bil yalnız Benim de emin sığınağım beton dünyaydı Yalnızca o Ya dilinden düşürmediğin sevgi Dostluk Verilmeyen şeylerin hesabını soruyorsunuz sen bana İkisinin de bir garantisi yok İkisi de gel geçti benim hayatımda Ama sen Bir kez olsun sormadın bana Buraya gelmeden önce neler yaşadığımı Nereden geldiğimi sormadın Çünkü sana inandım Çünkü sen güvenli sığınakta, Annene ve rekine dayanarak yaşıyordun Camındaki buğuyu silip dışarı baktın mı hiç? Gerçekten baktın mı he? Dışarısı çok farklıdır seni Bir savaş alanı gibi Aynen öyle Orada güçlü olmak zorundasın Olabildiğince güçlü Duyguların hiç mi önemi yok Ne yazık ki Eğer kazanmak istiyorsan Az önce acılarımızın büyüklüğünden söz ettin Şimdi de bana nasıl mücadele edildiğini anlatıyorsun Hiç dışarıya çıkmadığını söyleyen sendin seniye. İçeriye hiçbir şey sızmıyor mu sanıyorsun Burada bu dört duvar arasında yaşanandan kendi payımıza düşeni aldık bizde Artık biliyorum Bu yüzden çok utandım seniye. Bütün düşüncüklerimden çok utandım İçtenlikle söylüyorum Ne gam Hepimizin tutunacak bir şeye Bir ümide ihtiyacı vardı Çok uzuncadır açılmamış Bu kapıdan içeri girdiğinde nasıl sevindik Nasıl anlayamazsın Maviyi öldürmene rağmen Dört elle sarıldık sana Annem bile düşün O deniz parçasının O yarım mavini yerine koydu seni İşte bunun için geldim Bunu hak etmek için Kuru bir özürle çekip gideceksin Sonra her şey unutulacak öyle mi Hiç fırsat tanımıyorsun ki bana O kadar bitkinim ki artık Konuşmayalım Önce önce bir yere varmalıyız Semiye Nereye Baştan beri kendimle çatışıp durdum Tanımadığım bir dünyanın insanlarıydınız. Ama sizinle birlikte buradaki sıcaklığı Tabi buradaki gerilimi de Yüreğime yerleştirmeye başlamıştım Yoksa şimdi Sen mi beni gülünç buluyorsun ama gerçek bu. Hayatımda her şeyin net olduğunu sanıyordum seniye. Üstelik fantazilere yer yoktu. Sonra fantazi saydığım şeylerin eksikliğini duymaya başladım. Niye anlatıyorsun bunları? Düşüncelerim değişir mi sanıyorsun? Değişmeyeceğini biliyorum. Oysa ben değiştim. Bu kadar kısa zamanda. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Bana hiç güvenmiyorsun değil mi Bir kez yitmeye görsün güven Hiçbir şey geri getiremez artık onu Haklısın belki Yine de Yeniden güvenmek zorundasın Yalnız aklarla karalar yoktur seniye. Beni sevmiş olduğunuzu biliyorum Bu sevgiyi hak etmiş olarak Taşımak istiyorum Görüyorsun ya ne karayım Ne de sadece ak Yeniden dost olalım istiyorum Hiç olmazsa dost olalım ha. Bu kadar kolay mı hem biz unutsak bile sen kendini bağışlayabilecek misin? Unutabilecek misin? Hayır rengi. Hiçbir şeyimiz olamazsın artık Bitti Dinle beni ne olur Hiçe saydın bizi Begala. Aldatacak kadar alçalmış olabilirim Bizi birbirimize düşman edecek kadar uzaklaştıran Yabancılaştıran nedenlere karşı direnememiş olabilirim Sen bütün bunlarda haklı olabilirsin ama Ama görüyorsun işte üzgünüm Hiçbir şey olmamış gibi davranamam Akıp gidenin içinde yeterince yıprandık zaten. Yeni bir acıya, bir düş kırıklığına daha dayanacak gücüm kalmadı engin. Git buradan. Ne olur bırak bizi git. Seniye kim var? Ah. Hala burada mısınız? Gidiyor anne. Hoşça kalın. <Gülüyor> Hı <gülüyor> Bir çıkacak mısın Şimdi gidiyorum Hepsi senin üzerine kaldı Ben şikayetçi değilim ki e, Sen bir şey istiyor musun Yok Ne isteyeyim Anne yapma böyle ne olur üzülme artık Nasıl üzülmem seniye 15 gün oldu bak Tek bir haber yok hala Geri dönecek ama inan dönecek Öyle korkuyorum ki Ne yer ne içer Nerede kalır Bilseydim böyle için Yok böyle söyleme. Çok mu acı çekiyorsun seni? <gülüyor> bir defa daha duygularıma yenildim. Yıkıldım belki ama... ...güçsüz değilim anne. Galiba direnmeyi öğreniyorum. Hem önemli olan... ...içimizdeki mavinin yaşaması değil mi? İstersen... ...satalım evi Engin'e. Gideriz buradan. Elbet kendimize uygun bir yer buluruz. Hayır artık istemiyorum Bu evi bırakıp gitmemeliyiz Bunca şeyden sonra Ama o kadar direndik Hayır anne gitmeyeceğiz Burada kalacağız Belki de gitmemiz daha iyi olur Asıl o zaman yenilmiş olmaz mıyız anne Hem haklıydın sen Bu ev bizi birbirimize bağlıyor Bir isim veremiyorum ama öyle Şu odada neler yaşadık düşünsene Yine de çözülmedik Çözüldük kız Çözüldük. Çözüldük. Bak, Rekin gitti işte. Rekin'inki çocukluk, sonunda dönecek. Sanki parçalandık. Sanki sevgiyi tükettik. Ah, abartıyorsun anne. Hiçbir şey tükenmedi. Hiçbir şey. Rekin de birkaç güne kalmaz gelir. Hiç ümidim kalmadı senin. Daha ne kadar dayanabilirim Bilmiyorum Anne, ne oldu sana? Hiç kapı koyu vermezdin kendini. Yangından sonra bile içimizde en az sarsılan sendin. Hı. O zaman gençtim Seniye. İnsan gençken... ...daha dayanıklı oluyor. Hayata daha başka türlü bakıyor. Pamağı da bir parça ciğer alıver. Senelerin birikimi işte. Biliyor musun Seniye? Orhan'a gitmesini söylediğimde... ...yalnız seni düşünüyordu. Orhan'a gitmesini sen mi söylemiştin? Ben söyledim. Zaten o da dünden razıymış... Gözü evdeydi dükkandaydı çünkü. Biliyorum anne biliyorum. Neyse bırakalım şimdi bunları. Ben çıkıyorum. İstersen sen de benimle gel değişiklik olur. Yok yok iyiyim böyle. Nasıl istersen. say niye cam açmıyorsun? Bir parça hava girer içeri. Olur. Sen gelinceye kadar ben de sofrayı hazırlarım. Abi, nerede kaldın? Biraz dolaştım sahilde... Yazdan kalma bir gün sanki... Yolda seni iyi gördüm... Hayret... Nasıl oldu da dışarı çıktı... Sokaklara dargun, değil miydi o? Hmm. Hem kendisiyle hem sokaklarla barıştı galiba bu defa... Neyi? Neyi? Rekin gelmedi mi daha? Gelmedi. Dayı sıkılıklı. Hatırlar mısın... ...sen de kafan kızınca çekip çekip giderdin. Bir keresinde... ...balıkhanede baygın bulmuşlardı da seni... ...az daha annemi korkudan öldürecektin. Şimdi onun yürek üzüntüsünü daha iyi anlıyorum. Annemi... ...hiç hatırlamıyorum anda. Yoksa... ...o da yangında mı öldü? Hani... ...genç bir çocuk vardı... Seniye'nin nişanlısı on oldu Yoksa yangını o mu çıkartmıştı Ah abicim ah Hepsini birbirine karıştırıyoruz e, Şu tabakları verir misin bana Hani bizim altın sırrı tabaklarımız vardı handa Onlarla yemek yemiyoruz neden kuzu Etekilerle birlikte satıldı Unuttun mu hem de yok bahasına ah, Her şeyi unutuyorum Niye bilmem ki Her şeyi unutuyorum Anne Ne oldu kızım Anne. niye döndün Söyleyeceğim ama heyecanlanma oldu mu Heyecanlanan sensin Söylesene. Bak kim geldi. Rekin. Rekin. Dövdün demek. Bağışla Söylesene. beni anne. Bağışla. Bir daha gitmeyeceksin değil mi? Bizi bırakmayacaksın değil mi? Sensiz ne yaparız biz? Ne Temelli yaparız geldim biz? anne. Üzülme artık. Engin her şeyi anlattı. Bağışla beni. Bizi bırakma Rekin. Hiç bırakma bizi. Hiç. Hayata ancak birlikte dayanabiliriz. ...ancak birlikte. İçimizdeki mavi atlı oyunumuzu dinlediniz. Cale Sancak Yöneten Nüvit Özdoğru Efektör Korkmaz Çakar Oynayar Sanatçılar Seniye Deniz Gökçer Handan Göksel Kortay Reha Metin Çoban Rekin İsmail İncekara Engin Adnan Biricik Sevinç Bercis Fesci Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.